Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı Cihad 3072 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam Mekke'den müşrikler tarafından çıkarılıp Medine'ye hicret edince Ebu Bekir, müşrikler kendilerine gönderilen nebilerini Mekke'den çıkardılar. Biz Allah'ın kullarıyız ve yine O'na döneceğiz. Ama mutlaka helak olacaklar dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Düşmanların hücumuna uğrayan müminlere Uğradıkları o zulümden dolayı müdafaa harbine izin verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Ebu Bekir diyor ki, bu ayet nazil olunca artık kafirlerlerin ileride mutlaka savaş olacağını anladım. i̇bn Abbas diyor ki, savaş hakkında ilk nazil olan ayet budur. 3073 yine aynı. 3074 ve 75 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ben cevami oluk kelim, Kur'an ile gönderildim. Cenab-ı Hak düşmanın kalbine korku salarak bana yardım etti. Bir defasında ben uyuyordum. Yeryüzüne hazinelerin anahtarları getirildi ve elime verildi. ve Vesselam ahirete göçti ama siz hala dünya nimetleri topluyorsunuz. 3076 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam La İlahe illallah" deyinceye kadar müşrik insanlarla savaşmakla emrolundum. Kim La İlahe illallah" derse şeri hudutlar dahilinde benden malını ve canını muhafaza etmiş olur. Masiyetin hesabı Allah'a aittir. 3078 Ebu Hureyre'den 77 ve 78 Aleyhisselatü Vesselam ruhunu teslim edip de yerine Ebu Bekir halife olunca Araplardan bir kısmı irtidat edip kafir olunca ordu hazırlandı. Ömer, ya Ebu Bekir, onlara karşı nasıl savaş yaparsın? Halbuki Resulullah müşrikler la ilahe illallah deyinceye kadar onlara karşı Halbuki Resulullah müşriklerle la ilahe deyinceye kadar onlara karşı savaşmakla emrolundum. Kim la ilahe illallah derse artık o malını ve canını şirki cezalar hariç benden korumuş olur masiyetlerinin hesabı ise Allah'a aittir dedi. Ebu Bekir namazla zekata ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat mali bir haktır. Vallahi Resulullah'a verdikleri bir dişi oğlağı benden esirgerlerse bundan dolayı onlarla savaşırım. Bunun üzerine Ömer vallahi anladım ki halifenin savaş hususundaki bu kararı Allah'ın Ebu Bekir'in gönlünde yarattığı bir genişliğin eseridir. Bu sayede savaşın hak olduğunu öğrendim diyor 3079 80 81 aynı 3082 Enes'ten Nebi Aleyhisselatü Vesselam müşriklere karşı mallarınızla ellerinizle ve dillerinizle mücadele edin 3083 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim savaş için niyet etmeden ve savaşmadan ölürse savaştan kaçan veya geri kalan münafık gibi ölmüş olur 3084 Ebu Hureyre'den ve Vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki benden ayrı kalmaya razı olmayan müminler olmasaydı ve ben de onlara karşı meşakkat olmayacağını bilsem Allah yolunda yapılan hiçbir savaş ve seriyeden geri kalmazdım nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda ölüp tekrar dirilmeyi ölüp yine dirilmeyi yine ölüp dirilmeyi ve tekrar ölmeyi çok isterdim. 3085 Sehil bin Saatt'tan Mervan bin El Hakem'in bir cemaatla birlikte oturduğunu görünce ben de varıp yanına oturdum. Mervan bize Zeyd bin Sabit'in anlattığı şu hadiseyi nakletti. Mervan bize Zeyd bin Sabit'in anlattığı şu hadiseyi nakletti. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e müminlerden Allah yolunda savaşanlarla yerlerinde oturanlar, savaşmayanlar bir olmaz ayeti nazil oldu. Ali selamü aleyhi ve o ayeti bana yazdırırken İbni Ümmi Mektum geldi ve ya Resulallah eğer savaşmaya gücüm yetseydi savaşırdım dedi. Aleykümselamun Bunun üzerine vahiy geldi. Ali vesselamın aleyhi ve dizleri benim dizime değiyordu. Vahiy gelince Resulullah'ın dizleri öyle ağırlaştı ki bizlerim kırılacak sandım. Sonra vahiy bitti ve her şey eski haline döndü. Özür sahibi olanlar hariç ayeti nazil oldu. 3086 87 88 yine aynı. 3089 Abdullah bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam gelerek savaşa katılmak için müsaade istedi. Ali sallallahu aleyhi ve ebeveynin sağ mı dedi. O adam evet dedi. Onların rızasını kazanmaya gayret et buyurdu 3090 yine aynı ziyadeli annene hizmet et çünkü cennet onun ayakları altındadır buyurdu 3091 Ebu Said El-Hudri'den bir adam Ali vesselama gelerek ya Resulullah insanların en hayırlısı hangisi dedi Canıyla malıyla Allah yolda savaşan dedi o adam sonra kimdir ya Resulullah dedi İnsanları kendi şerinden korumak için vadilerden bir vadede yalnız yaşayan Allah'a hakkıyla kulluk eden mümin dedi. 392. Ebu Said El-Hudri'den Tebuk gazvesi yılı sırtını bineyene dayayan Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara hitap ederek şöyle dedi. Size insanların en hayırlısıyla en şerlisine haber vereyim mi? Ölünceye kadar atının sırtında devesinin sırtında yahut da yaya olarak Allah yolunda çalışan İnsanların en hayırlarındandır. Allah'ın kitabını o tatbik etmeyen kötü adam ise insanların en şerilerindendir. 3093 Ebu Fureyre'den Allah korkusuyla gözyaşı döken bir kimseyi sütmemeye girinceye kadar asla cehennem ateşi yakmaz. Allah yolunda savaşanın çıkardığı toz ile cehennem ateşinin dumanı Müslüman bir kişinin burnunda asla bir araya gelmez. 3094 aynı 3095 Emirlerden Ali sallallahu aleyhi ve iki şey birden cehennemde olmaz. Bir kafiri öldürüp de sonra iman üzerine devam eden müminle onun öldürdüğü kafir. Müminin içinde Allah yolunda çıkardığı toz ile cehennem alevi bir arada olmaz. Kulun kalbinde iman ile haset bir arada olmaz. 3.96 Ebû Ferayd'dan Ali sallallahu aleyhi ve Allah yolunda çıkarılan toz ile cehennem dumanı bir kulun içinde asla bir arada olamaz. Bir kulun kalbinde iman ile cimrilik asla bir arada olmaz. 97 98 99 3100 ve 3101 yine aynı. 3102 Yezid bin Ebu Meryem'den. Ben cumaya giderken Abaye bin Rafi yetişti ve müjde senin şu gidişin Allah yolundadır. Ebu Abbas'ın şöyle dediğini duydum. Ali sallallahu ve Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa onu yakmak ateşe haramdır buyurdu. 3103 Ebu Reyhaneden Ali sallallahu ve Allah yolunda tozsuz kalan göze ateş haram kılınmıştır. 3104 Sehil bin Saattan Ali sallallahu ve sabahın erken vakti ve akşamleyin Allah yolunda savaşa gitmek dünyadan ve içindekilerden daha üstündür. 3105 Ebu Eyyub el Ensari'den Ali sallallahu aleyhi ve sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri Allah'ın yolunda savaşa gitmek güneş doğduktan veya battıktan sonra gitmekten daha faziletlidir. 3106 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi var ki Allah onlara yardım etmeyi vaat etmiştir. Allah yolunda savaşan Kötü yollardan sakınmak için evlenen, borcunu ödeyip hürriyetine kavuşmak isteyen, bunun için de efendisiyle anlaşma yapan köle. 3107 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem Gazi, hacı, Cümre yapandır. 3108 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve allah Teala kendi rızası için savaşanı, savaşa sadece Allah rızasıyla ve onun dinini tasdik ederek katılanı, cennete sokacağını veya elde ettiği ganimet ve sevapla evine döndüreceğini vaat etmiştir. 3109 Ebu Kureyre'den Allah-u Teala bana olan imanı sebebiyle ve benim yolumda savaşmak için çıkan bir kimse, ister savaşta şehit düşerek, isterse vefat ederek olsun onu cennete sokuncaya kadar veya elde ettiği ganimetlerle evine dönünceye kadar benim himayem altındadır buyurarak kendi rızası için savaşa gideni himayesi altına almıştır. 311 311 311 Abdullah bin Amr'dan vesselam, Allah yolunda savaşan bir seriye eğer ganimet elde ederse ahiretteki ecirlerinin üçte ikisini bu dünyada almış olur. Ecrilerin üçte biri ahirete kalır. Eğer hiçbir ganimet elde edemezlerse ecrinin tamamını ahirete kalır. 3112 İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam Rabbinden naklederek şöyle buyurdu. Kullarımdan hangisi Allah yolunda sırf bunun rızam için savaşırsa eğer onu sağ salim geri döndürmek dilersem elde ettiği ecil ve ganimetlerle geri döndürmeyi veya ruhunu kabz edersem günahlarını affedip rahmetine kaygı garanti ederim. 3113 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam Allah yolunda savaşan ki onları Allah daha iyi bilir. Devamlı oruç tutan gece ibadet eden uçuşu içinde namaz kılan gibidir. 3114 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü vesselam' bir adam gelerek cihada denk olan bir amel ifadet söyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam gücün yeteceğini sanmam. Mücahit savaş için hareket ettiğinde mescide girip hiç bırakmaksın namaz kılmaya hiç iftar etmeksin oruç tutmaya gücün yeter mi? O adam buna kimin gücü yeter ki dedi. 3.115 Ebu Zerden o Ali sallallahu aleyhi ve hangi amel daha hayırlıdır diye sordu, Allah'a iman ve Allah yolunda savaş buyurdu. 3116 Ebu Khureyiden bir adam Ali sallallahu aleyhi ve amellerin hangisi daha eftal dedi, Allah'a iman dedi. Sonra Allah yolunda savaş dedi. Sonra mecbur olan hac buyurdu. 3117 Ebu Sa'id el Hıdır'den. Aleyhissalatü Vesselam Ya Ebu Said Kim Allah'ı Rab İslam'ı Din Muhammed'i Peygamber olarak kabul ederse Cennetuna vacip olur buyurdu Aleyhissalatü Vesselam Ya Resulullah Bir daha söyle dedi Aleyhissalatü Vesselam Aynı sözü bir daha tekrarladı Bir başka şey daha var ki Onu yapar insan Cennette yüz derece yükselir her derecenin arası gökle yer arası gibidir o nedir ya Resulullah diye sorulduğunda Allah yolunda cihattır Allah yolunda cihattır buyurdu 2000, 3118 yine aynı. 3119 Fedala bin aleyhi ve vesselam ben önderinizim ve bana iman edip İslam'a uyuup hicret edene, cennetin kenarından bir ev, cennetin ortasından bir ev verileceğine kefilim. Ve yine ben bana inanıp, benim yolumdan gidip Allah yolunda cihad edene, cennetin kenarından bir ev, cennetin ortasından bir ev, ve cennetin en güzel yerinden bir ev verileceğine kefilim. Kim bu şekilde yapıtsa, elde etmedik hayır bırakmamış, sakınmadık şerde bırakmamış olur. Nerede olsa, Gideceği yer cennettir. 3.120 sebebin Ebu Fakihten. Aleyhissalatü Vesselam şeytan Adem oğlunun her yere dönüne çıkar. İslam yolunda önüne çıkar. Müslüman olan birine sen nasıl Müslüman olursun? Eski dinini babalarının, atalarının dinini bırakırsın der. Fakat o kişi şeytana dinlemez ve Müslüman olur. Sonra hicret ederken şeytan yine yolunu keser ve kendi memleketini terk edip nasıl hicret edersin? Hicret eden dizgin vurulmuş at gibidir der. O kişi şeytanı yine dinlemez ve hicret eder. Sonra o mümin savaşa giderken şeytan yine yolunu keser ve savaş hem seni yorar hem de malını kaybettirir. Hal böyleyken nasıl savaşa gidersin? Harp meydanda savaşacaksın, öldürüleceksin. Karın başkasına nikahlanacak, malın da taksim edilecek der o mümin şeytanı yine dinlemez ve cihada gider. Daha sonra ve vesselam kim böyle yaparsa onu cennete sokmak vaadi icabı Allah'a vacip olur. Savaşta öldürülse de, boğulsa da hayvanı sırtından atıp öldürse de yine Allah cennete koyar buyurdu. 3121 Ebu aleyhi ve vesselam kim Allah rızası için çift sadaka verirse cennette ''Ey Allah'ın sevgili kulu buraya gel, bu kapıda büyük hayır ve bereket vardır.'' diye nida edilir. ''Çok namaz kılanlar cennetin namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, sadaka zekat sahipleri sadaka kapısından, oruçlular reyyan kapısından.'' Bunun üzerine bir Bekir, ''Bir müminin bu kapıların hepsinden çağrılmasına bir mani var mı? Bir kişi bu kapıların hepsinden davet olunur mu?'' ve Vesselam, ''Evet.'' Umarım ki sen de onlardan olursun buyurdu. 3122 bu Musa'dan Ali Selatü Vesselam'a bir bedevi gelerek kimisi şöhret için, kimisi ganimet için, kimişi, kimisi de şecaatını göstermek için, riya için savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolunda savaştır? Ali Selatü Vesselam kim Allah'ın dini muzaffer olsun diye savaşırsa işte o Allah'ın yolunda savaştır buyurdu. 3123 Süleyman bin Yeser'den Halk Ebu Hureyre'nin yanından ayrılınca Şam halkından biri Ey alim bana aleyhissalatü vesselam'dan duyduğum bir hadis anlat dedi. Ebu Hureyre de peki dedi. Kıyamet gününde 3 grup insan hakkında hüküm önce verilir. Birincisi savaşırken şehit olan kimse huzura getirilir, kendisine verilen nimetler ona gösterilir, o nimetlerini tanır sonra Cenab-ı Hak sana verilen bu nimetlere karşılık ne yaptın denir o adam senin yolunda şehit oluncaya kadar savaştım der o zaman Cenab-ı Allah yalan söylüyorsun sen filan adam çok cesurdur desinler diye savaştın ve böyle de söylendi buyurur sonra ilahi emri üzere sürüklenerek cehenneme atılır diğeri ilim tahsil edip onu başkalarına öğreten ve Kur'an okuyandır. O da huzura getirilir. Kendisine verilen nimetler gösterilir. O da kendisine verilen nimetleri tanır. Sonra Cenab-ı Hak bu nimetlere karşılık ne yaptın denir. İlim tahsil ettim ve başkalarına öğrettim. Sonra senin rızan için Kur'an okudum der. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim tahsil ettin. Kur'an okuyor desinler diye Kur'an okudun hem de böyle denildi buyurur. Sonra yüzük koyun sürüklenerek cehenneme atılır. Üçüncüsü ise Allah'ın kendisine bol rızık verdiği her nevi servete sahip kıldığı kimsedir. O da huzura getirilir. Kendisine dünyada verilen nimetler gösterilir. O adam kendisine verilen bu nimetleri tanır. Sonra Cenab-ı Hak bu nimetlere karşılık ne yaptın diye sorar. O adam infak edilmesini istediğin her hususta malımdan infak ettim der. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun sen şu cömert insandır desinler diye böyle yaptın ve böyle denildi buyurur sonra yüzü koyun sürüklenerek cehenneme atılır evet 3124 ve 25 Yahya bin Velid bin Ubade Es-Samit'ten o da dedesinden ve vesselam kim Allah yolunda sadece bir yular elde etmek niyetiyle savaşırsa ona niyet ettiği şey kadar karşılık vardır 3126 Ebu Umami El Bahili'den bir adam gelerek şöhret ve mükafat için savaşan hakkında ne dersin? sevap alır mı? dedi onun için hiçbir şey yoktur dedi gelen adam sorusunu 3 defa tekrarladı her defasında o hiçbir sevap alamaz buyurdu sonra Allah ancak kendi rızasını gözeterek halis bir niyetle yapılan ameli kabul eder buyurdu 3127 Muaz bin Cebel'den Vesselam, kim Allah yolunda iki süt sağımı ikileme arasında kadar az bir zaman savaşırsa cennet ona vacip olur kim de içinden geçerek halis bir kalp düşmanı öldürmeyi ister sonra da ölür ve öldürülürse şehidin ecri kadar ecir alır kim de Allah yolunda yaralanır veya başına bir musibet gelirse Kıyamet günü kanlar içinde gelir. O kan zaferan renginde, kokusu mis gibidir. Allah yolunda yaralananın üzerinde şehitlerin mehri bulunur. 3128 hadiseden Ali sallallahu aleyhi ve saçının bir kısmı ağrıncaya kadar Allah yolunda mücadele eden kişiye bu ağaran saçlarına karşılık ahirette nur verilir. Allah yolunda bir ok atan kimse attığı ok düşmana isabet etse de etmese de bir köle azat etme sevabı vardır bir köle azat eden ise azat ettiği kölenin her uğzuna karşılık bir uğuzu ateşten korunur 3129 Ebu es Nuceyih ve selam. kim Allah yolunda düşmana bir ok isabet ettirirse attığı ok karşılığı cennette bir derece verilir 3.130 Salim bin Ebul Cahad'dan Şurah bil Es-Sem Ka'b bin Nurre'ye Ya Ka'b Bizde Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis söyle dedi. Ka'b Aleyhisselatü Vesselam kim Allah yolunda İslam dini için mücadele eder de, bu uğurda saçı ağırırsa ağıran saçlar ahirette için onun için nur olur. Buyurdu. 3.131 yine aynı. 3.132 Ukbe bin Amr'dan Aleyhissalatü Vesselam Teala bir ok için üç kişiyi cennete sokar. Birincisi sadece hayır gözeterek ok yapan, ikincisi oku atan, üçüncüsü de okçunun yanında veya gerisinde bulunup ona ok veren kimse. 3133 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Allah yolunda yaralanan bir kimse kıyamet gününde yarasından kan akarak gelir. Rengi aynı kan, kokusu ise Mis kokusu gibidir 3134 yine aynı 3135 Cabir bin Abdullah'tan Hüip Savaşı'nda Müslümanlar dağılıp kaçıştıklarında Aleyhisselatü Vesselam Ensar'dan 10 kişiyle birlikte beraber köşede kaldılar. O 10 kişi arasında Talha bin Ubeydullah da vardı müşrikler onlara yetişindi Aleyhisselatü Vesselam yanındakilere dönerek müşriklere kim karşı koyacak dedi Talha ben dedi Aleyhisselatü Vesselam sen yerinde duruyordu. Enser'dan bir adam ben dedi, Ali sallatu v peki sen çık buyurdu. Adam şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştı. Ali sallatu döndü, müşriklerin yine saldırıya geçtiğini görünce onlara karşı kim çıkacak dedi. Talha ben dedi. Ali sallatu sen dur dedi. Enser'dan bir adam ben çıkayım dedi. Ali sallatu v peki sen çık buyurdu. O adam şehit oluncaya kadar savaştı. Bu böyle devam etti. Her defasında Ali İslam aynı şeyi soruyor. Enzerden bir adam çıkıyor, bir önceki gibi savaşıp şeyi düşüyordu. Nihayet Ali İslam Talha ile kaldı. Ali İslam kim karşı koyacak dedi. Talha ben dedi ve kendisinden önceki 11 kişi gibi çarpıştı. Elinden yaralanıp parmakları kesilince Talha çılgınlık attı. Bunun üzerine Ali İslam Eğer Bismillah deseydin melekler Halkın gözü önünde seni göğe çıkarırlardı. Sonra da Allah müşrikleri mağlup ederdi buyurdu. 3126 Seleme bin Ekva'dan Hayber savaşında kardeşim Aleyhisselatü Vesselam ile beraber düşmana karşı şiddetle savaştı. Bu esnada kılıcı geri dönerek kendisini öldürdü. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı onun hakkında tereddüt edip kendi silahıyla ölen biri diye Şehadetinden şüphe ettiler Aleyhisselatü Vesselam Hayber'den Dönerken kendisine Ya Resulullah müsaade edersen sana Recizli bir şeyi söyleyeyim dedim Aleyhisselatü Vesselam müsaade etti Bunun üzerine Ömer Ne söyleyeceğine dikkat et dedi Ben şu recizi söyledim Vallahi eğer Allah istemeseydi biz hidayet eremezdik Ne sadaka Verebilirdik ne de Namaz kılabilirdik Aleyhissalatü Vesselam doğru söyledin dedi. Ben devam ettim. Allah'ım bize sekin etini indir. Düşmanla karşılaştığımızda bize dayanıklı kıl. Zira müşrikler bize baş kaldırdılar. Ben şiiri bitirince Aleyhissalatü Vesselam bunları kim söyledi dedi. Kardeşim dedim. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Allah ona rahmet etsin diye dua etti. Ben ya Resulullah... Halk ona dua etmekten korkuyor ve kendi sırayla ölen biri diyor dedim. Allahu sena sallam hayır. Hayır ve iyilik için büyük gayret sarf ederek düşmana karşı büyük mücadele vererek öldü buyurdu. 3137 Ali Allahu ve sallam ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem hiçbir seriheden geri kalmazdım. Fakat onlar harp için yük hayvanı bulamıyor. Ben de bulamıyorum. Hem benden ayrı kalmak da onlara güç geliyor. Allah yolunda şehit olup tekrar diriltilmeyi, şehit olup yine dirilmeyi, üçüncü defa yine şehit olmayı çok isterdim. 3138, 3139, yine aynı, 3140, 3146, Uhud Savaşı'nda birisi Aleyhisselatü Vesselam'a Allah yolunda savaşırken ölürsem ben nereye giderim dedi. Aleyhisselatü Vesselam cennete dedi. Bunun üzerine o adam elindeki vırmaları atarak savaş meydanına atıldı ve şehit oluncaya kadar savaştı. 3141 Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam minberde hükümeti irade ederken bir adam geldi. Allah yolunda sabırla Ecrimi yalnız Allah'tan bekleyerek, önde giderek, arkada kalmayarak, düşmana karşı savaşırsam Allah günahlarımı affeder mi dedi. Aleyhissalatü vesselam, evet dedi ve bir müddet sukut etti. Sonra az önce soru soran nerede dediler. O adam buradayım dedi. Ne demiştin dedi o adam, Allah yolunda sabırla, ecri yalnız Allah'tan bekleyerek, önde giderek, geride kalmayarak, düşmana karşı savaşırken ölsem. Allah günahlarımı affeder mi? Evet affeder. Fakat borcun müstesna. Bunu bana az önce Cibril söyledi buyurdu. 3142 yine aynı. 3143 yine aynı. 3144 yine aynı. 3145 Ubade bin Es-Samit'ten. Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzünde hiçbir insan eğer Allah katında hayra nail olmuşsa, Öldükten sonra dünya kendisine verilse bile tekrar sinyanıza dönmek istemez. Ancak şehit müstesna O tekrar dönüp ikinci defa şehit olmayı ister. 346 Enes'ten Ali Selat ve cennet ehlinden bir kimse huzuru kimse huzur ilahiye getirilir. Allahu Teala ona ey Adem oğlu yerini nasıl buldun diye sorar. O adam Rabbın bulunduğum yer yerlerin en iyisidir. Cenab-ı Hak benden ne dilersin buyurur. O adam şehitliğin üstünlüğünü gördüğü için beni tekrar dünyaya döndürmeni, senin yolunda on defa daha şehit olmayı isterim der. 3147 Ebu Khureyra'dan Ali Silahpî ve Şehit ölürken ancak sizin kötü bir sözden duyduğunuz acı kadar acı duyar. 3148 Sehil bin Ebu Umame bin Sehil bin Hanif babasından o da dedesinden Ali sallallahu aleyhi Kim samimi bir kalple Allah'tan şehit olmayı dilerse yatağında ölürse Allah onu şehitlerin makamına eriştirir. 3149 Ukbe bin Amr'dan Ali sallallahu aleyhi beş hal vardır ki kim bunlardan birine ruhunu teslim ederse şehit olur. Allah yolunda ölen şehittir. Allah yolunda boğulan şehittir. Allah yolunda karın hastalığından ölen şehittir. Allah yolunda tavun hastalığına yakalanıp ölen şehittir. Loğusa iken ölen kadın şehittir. 3.150 aynı. 3.151 Ebu ve a.s. Allah indinde şu iki adamın durumu çok hayret vericidir. Bunlardan birisi diğerini öldürür fakat ikisi de cennete girerler. 3152 Ebu Kureyre'den Allah indinde şu iki adamın hali çok hayret vericidir. Onlardan birisi diğerini öldürmüş fakat her ikisi de cennete girerler. Birisi Allah yolunda savaşıp ölmüştür. Diğeri yani o Müslümanı öldüren ise tövbe etmiş. Allah da ona tövbesini kabul etmiş. Sonra da savaşıp şehit olmuştur. 3153 Selman'ın hayırdan Selam. kim Allah yolunda bir gün ve bir gece nöbet tutarsa bir ay oruç tutup ibadet etmiş gibi sevap alır kim de nöbet tutarsa tutarken ölürse gene aynı ecir verilir amel defteri kapanmaz kendisi nümker ve nekirin su halinden kurtulup kabir azabından emin olur 3154 3155 3156 yine aynı 3157 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve Kubaya gittiğinde Milhanın kızı Ümmü, Har Ümmü Haram'a uğrardı. O da Resullaha yemek ikram ederdi. O sırada Ümme Haram binti Milhan Ubade bin Samit'in nikahındaydı. Yine bir defasında Ali sallallahu aleyhi ve Haram'ı ziyaret etti. Ümme Haram Resullaha gelerek Resullaha yemek ikram etti. Sonra da başını tarayıp temizledi. Daha sonra Resullah bir miktar uyudu ve gülümseyerek uyandı. Ya Resulallah, niçin gülüyorsun diye sordum. Rüyamda ümmetimden Allah yolunda savaşan bir kısım insanlar gösterildi. Onlar padişahların tahtlarına kuruldukları gibi deniz üstünde gemilere binerek gazaya gidiyorlardı. Ben, Ya Resulallah, beni de onlardan kılması için Allah'a dua et dedim. ve Vesselam dua etti. Sonra tekrar uyudu. Daha sonra uyandı ve güldü. Ya Resulallah, niçin gülüyorsun dedim. Bu defa da ümmetimden bir kısmı gösterildi. Onlar da tahta kurulan krallar gibi kara vasıtalarına binip savaşa gidiyorlardı dedi. Ben ya Resulullah onlardan olmam için Allah'a dua et dedim. ve sellem. sen öncekilerdensin buyurdu. Ravi diyor ki Ümmü Haram Muaviye zamanında tertip edilen bir deniz gazasına katıldı. Denizden karaya çıkarken bindirildiği hayvandan düşerek şehit oldu. 3.158 aynı. 3.159 3.160 ve 39.59 aynı Ebu Hureyre'den ve Vesselam bize Hint ülkesine sefer yapılacağını vaat etti. Eğer o sefere erişirsem malımı ve canımı o savaş için feda edeceğim. Eğer o savaşta şehit olursam şehitlerin en faziletlerinden olurum. Eğer gazi olarak dönersem o zaman ben cehennem ateşinden kurtulan Ebu Hureyre'yim. 3.161 Serpandan Ali salatü vesselam ümmetimden iki cemaat vardır ki Allah onları cehennem ateşinden muhafaza etmiştir. Birisi Hind'e karşı savaşanlar, diğerisi İsa bin Meryem ile beraber olanlar. 3162 Ebu Sukeyne'den Ali salatü vesselam Hendek Savaşı'nda hendek kazılmasını emretti. Hendek kazılırken önlerine büyük bir kaya çıktı. Onun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kalktı, kazmayı aldı, ridasını çıkardı, hendeyin bir tarafına koydu. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun kelimelerini değiştirici hiçbir şey yoktur. O işiten ve bilendir diyerek taşa vurdu. Taşın üstü biri kurtulmuştu. Selman-ı Farisiz ayakta Resulullah'a bakıyordu. Ali Vesselam'ın taşa vurmasıyla kılılcım çıktı. Aleyhisselatü Vesselam ikinci defa vururken yine Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından mükemmeldir. Onun kelimelerini değiştireceği hiçbir şey yoktur. O işitendir, bilendir dedi. Bu sefer taşın ikinci parçası düştü ve yine kıvılcım çıktı. Çıkan kıvılcını Selman da gördü. Aleyhisselatü Vesselam daha sonra üçüncü defa vurdu ve Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından mükemmeldir. Onun kelimelerini değiştireceği hiçbir şey yoktur. O her şeyi duyan ve bilendir. Evet. Taşın son üçte biri de kırıldı. Aleyhisselatü Vesselam hendekten çıktı. Ridasını alıp oturdu. O zaman Selman, Ya Resulallah sen taşa vurdun da kıvılcım çıkıyordu dedi. Aleyhisselatü Vesselam, Ya Selman, çıkan kıvılcımı gördün mü dedi. Selman, seni hak dinine gönderene yemin olsun ki evet dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam, Taşa ilk vuruşunda bana Kisra'nın şehriyle civarı ve birçok şehirler gösterildi. Öyle ki sanki gözlerimle görüyordum. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından orada bulunanlar Ya Resulullah Allah'a dua et de oraların fethini bize meyisir kılsın. Onların memleketlerini bize ganimet olarak versin. Beldelerini ellerimizden teslim almamızı nasip etsin dediler. Aleyhisselatü ve da bu şekilde dua etti. Sonra ikinci defa vurdum. Bu sefer de Kayseri'nin şehirleri ve şehirlerinin civarı gösterildi. Öyle ki adeta gözlerimle görüyorum. Bunun üzerine Ya Resulullah, bizim için Allah'a dua etti oraların oralarının fethini meyesser kılsın. oraların mülklerini ganimet olarak versin. Onların idarelerini de bize tevdi etsin dediler. ve Vesselam bu şekilde dua etti ve üçüncü defa vurduğumda Haber şehirleri ve civarında kasabalar gösterildi. Öyle ki sanki gözlerimden görüyordum. Aleyhissalatü Vesselam Hakları size ilişmedikçe siz onlara dokunmayın Türkler size bir şey yapmadıkça siz de onlara sataşmayın buyurdu 3163 Ebu Hire'den Aleyhissalatü Vesselam Müslümanlar Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak Onlar öyle bir kavimdir ki yüzleri kat kat deriden yapılmış kalkanlar gibidir onlar kıldan dokunmuş elbiseler giyer ve yine kıldan dokunmuş ayakkabılar kullanırlar. 3164 Musab bin Sa'd'dan o da babasından. Kendisinden daha fakir olan asaba karşı kendisinde bir üstünlük görüyordu. Bunun üzerine ve vesselam Allah bu ümmetime zayıflarının davetleri, namazları ve ihlasları sebebiyle yardım eder buyurdu. 3165 Ebû Cerde'den Ali sallallahu aleyhi ve Bana zayıf, fakir getirin, onu memnun edeyim. Zira siz zayıflarınız vasıtasıyla hızıklanırsınız ve yardım görürsünüz. 366 ve 7 Zeyd bin Halid'den: Ali sallallahu aleyhi ve kim Allah yolunda savaşan birinin teçhizatını temin ederse savaşmış gibi sevap alır. Kim de savaşa gidenin ailesine iyilik yapar, yardım ederse o da savaşmış gibi sevap alır. 368 Ahnef bin Kayıs'tan Hac parçasını ifade etmek için yola çıktık ve Medine'ye geldik. Maksadımız sadece hac etmekti. Konakladığımız yerde yüklerimizi indirdiğimiz sırada bir adam gelip halk mescitte toplanmış. Halk heyecanlandı. Biz doğru mescide gittik. Halk aralarında Ali, Zübeyir, Talha ve Saab bin Ebu lakkasında etrafında toplanmıştı. Biz tam bu haldeyken hoşlan geldi sarı bir örtüye bürünmüş bir kısmıyla de başını sarmıştı. Talha burada mı? Zübeyir burada mı? Saad burada mı? dedi. Oradakiler evet dediler. Bunun üzerine Osman kendisinden başka ilah olmayan Allah adına söylüyorum. Biliyor musunuz? Resulullah'ın kim filan oralarının hurma, kurutma yerini satın alırsa Allah ona mağfiret eder buyurdu da. Bunun üzerine ben orayı 20 bin veya 25 beş bin aldım. Sonra Resulullah'a gelerek meseleyi anlattım. Resulullah onu mescide bağışla, ecdine alırsın dedi. Oradakiler Allah şahidimiz olsun ki doğru söylüyorsun dediler. Osman, kendisinden başka ilah olmayan Allah hadiyle söylüyorum biliyor musunuz? Resulullah, kim Hume kuyusunu satın alırsa Allah ona mağfiret eder buyurdu. Ben o kuyuyu şu kadara satın aldım ve Resulullah'a gelerek Hume kuyusunu şu kadar fiyata satın aldım dedim. ve Vesselam, Müslümanların su ihtiyaçları için orayı vakfet ecrini alırsın dedi oradakiler Allah şahidiniz olsun ki doğru söylüyorsun dediler Hz. Osman devamla kendisinden başka ilah olmayan Allah adına söylüyorum biliyor musunuz Resulullah halka hitap ederek kim onları ceşul usureyi teçhiz ederse Allah ona mağfiret eder buyurdu bunun üzerine ben onları yularlarına iplerine varıncaya kadar teçhiz ettim dedi. oradakiler Allah şahidiniz olsun ki doğru söylüyorsun dediler. Osman, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol dedi. 369 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam, Kim Allah yolunda malından bir çift infak ederse, cennette ey Allah'ın kulu bu büyük bir hayırdır diye nida edilir. Ahirette namaz ehlinden olan namaz kapısından, cihad ehlinden olan cihat kapısından, sadaka ehlinden olan sadaka kapısından oruç ehlinden olan da reyyan kapısından çağırılır bunun üzerine Ebu Bekir bir kişinin bu kapıların hepsinden çağırılması mümkün mü dedi aleyhissalatü vesselam evet umarım sen de onlardan olursun buyurdu 3170, 71 aynı 3172 reyn bin fatikten Aleyhisselatü Vesselam kim Allah yolunda bir şey infak ederse ona infak ettiğinin 700 katı ecir yazılır buyurdu. 3173 Ebu Nasr'dan adamın birisi yularlı bir deveyi Allah yolunda tasadduk etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o adam kıyamet gününde 700 tane yularlı deveyle gelecek buyurdu. 3174 Muaz Bin Cebel'den Aleyhisselatü Vesselam savaş iki türlüdür. Birisi Allah rızasını kazanmak ister, kumandana itaat eder, en değerli malını bu yolda infak eder, arkadaşına yardımcı olur, fesat ve kötülükten kaçınır. Bu adamın uykusunda da uyanıklığında da icir varılır. Bir kimse de riya ve gösteriş için savaşır, kumandana isyan eder, yeryüzünde de fesat çıkarır, bu adam da yaptığı kadar karşılık alır. 3175 Süleyman bin Bureyde babasından naklediyor. Aleyhisselatü vesselam Savaşa katılmayanlara savaşa katılanların hanımları annelerinin kendilerine haram olduğu gibi haramdır. Kim ki mücahitlerden birinin hanımına bakmakla vazifelenir de ona bakmazsa kıyamet günü durdurulur ve mücahitin onun sevabından dilediği kadar alır. Gerisini siz düşünün. 3176 177 ve aynı 3178 NS'ten Ali Sıratu vesselam Kısna'ya karşı elinizle, dilinizle ve malınızdan mücadele edin. 3179 Abdullah bin Mes'dan Ali Sıratu İranların İranlıların öldürülmesine emretti ve kim onlardan intikam almaktan korkarsa bizden değildir buyurdu. 3180 Abdullah bin Mesut'ten, Aleyhisselatü Vesselam vakitsiz döndü ve eve girdi. Kadınlar bunu duyunca ağlamaya başladılar ve senin Allah yolunda şehit olduğunu sandık dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şehitliği sadece Allah yolunda ölmekten ibaret sayıyorsunuz. Öyleyse şehitleriniz hakikaten çok azdır. Fakat Allah yolunda ölmek şehitliktir. Karın hastalığından ölmek şehitliktir. Yanarak ölmek şehitliktir. Boğularak ölmek şehitliktir yıkılan bina altında kalan, zatül cem'den ölen, hamileyken ölen kadın şehittir buyurdu. Hz. Ali sallallahu aleyhi ve sellem aramızda otururken "Hala mı ağlıyorsunuz?" diye kadınları azarladı. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sellem "Bırak ağlasınlar. Ölüm geldikten sonra bir daha ağlayamazlar." buyurdu. 3181 cebirden 1den Ali sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir cenazenin yanındaydım. Kadınlar ağlıyordu. Ali sallallahu aleyhi ve aranızda otururken hala ağlıyor musunuz dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve bırak Resulullah aralarındayken ağlasınlar, ölüp geldiği zaman ağlamasınlar diyor.